Önce bir test edeyim ondan sonra. <gülüyor> yani bunu çünkü bilmemiz lazım. Bu <gülüyor> Celal burada aramızda. Evet. Bu Seyfullah. <gülüyor> sahabede Kur'an ayetini tefsir eden mahiyette ee, bir izah geldiği zaman evet. ve o konuda sahabede hiçbir ihtilaf yoksa e, o merfu hadis hükmündedir. Merfu hadis Hı. gibi bağlayıcıdır. Yani birinci bilmemiz gereken temel kaide bu.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 sahih bir isnatla Hişam bin Hüceyr'in hiç geçmediği farklı bir Rabib'in Enes tarikiyle o Süfyan es o Abdullah bin Tavus'ta o Tavus el-Yemani'de o da İbn Abbas radıyallahudan diye ve lafzı şu şekilde Hiye Kebira. Yani küfürdüğü ne küfür ifadesi de yok. Hiye Kebira. Allah'ın indirilen başkasıyla hükmetmek küfürdür diyor. Diğer bir tarikini Abdurrezzak tefsirinde eee Mâmer, süfyan ne Nez-Sevri'de, o Abdullah ibn i o da Tavus el-Yemani'de, o da i̇bn Abbas radıyallahu diye getiriyor. Küfür, dune küfür küfrün. Küfrün, ne küfrün şeklinde. Ve bu isnatların her ikisi de e, sayhan ricalidir. Hiçbir eleştiriye uğramış bir ravisi yoktur bu isnatların. Yani sıhhati açısından. Sözün... yani hocam. Şimdi gelişinde zaten Tavus'ta has kalıyor. Yani İbn Abbas'la isabet etmeyen geliyor. Ben kaynaklara baktım. İbn Abbas'a gelmiyor. Söz Taus'ta kalıyor. Taus'ta kalmıyor. Bak. E, Tarihlerden birisi Nasr el e, Muhammed bin Nasr el Makdi'sinin Tazimu Kadri Salah adlı eserinde aynı açıklama Tavus'tan da geliyor. Oradaki ifade şu. İbn Abbas'a soruldu. Hiye bihi küfrün dedi. O bir küfürdür dedi. Tavus dedi ki onun kastettiği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 bizzat öğrencisidir çünkü. Evet. Aynı şekilde o da bu açıklamayı İbn Abbas radyalanmadan öğrenmiştir. Bunu da ona kadar ulaştırılmıştır sahip bir isnatla. Ee, burada hiçbir müşkülat yok bu konuda. İbn Mesul radyalanlarla İbn Abbas'ın sözü çakışır. O Çakışmaz. Ona de. da geleceğim. Ee, büyük, zaten, bak büyük küfür demiyor. Küfür diyor. Bak ona da geleceğim. Küfür diyor. Yani şimdi, küfür, el gelen küfürdür. Bilinen bir küfür olarak geliyor. Sen. Bak şimdi. Hadislerde gelen şeyde de namazın telkine El küfür gelirken diğer işte, e, dübürden yaklaşmayı küfür söylüyor ama bu kaydenirden geliyor. Arapça dil edebiyatları getiriyor. Peki ayet de Maide 40. ayetinde Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diye mi geçiyor yoksa El hükmetmeyenler küfür. kafirlerdir diye mi geçiyor? El kafirun diye geçiyor. El kâ, he, Şimdi e, fa, ismi fail olarak gelen başkadır.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 Minez zalimin, ez zalimun. ismi Fa'il, ismi Fa'il kalıbında geliyor. Aynı şekilde el fasıkın, fasıkı'nın şeklinde e, küfredenlerden olmana olmanla dair Şuaib aleyhisselamın evlana dair pek çok ayetler var. İsmi Fa'il kalıbında geldiği zaman bu büyük küfre eder etmez. Fiil kalıbında, ismi fiil. Yani burada ismi Fa'il ile ismi fiil arasında bir farklılık var.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 Bunun hükmü nedir? Biz aklımızla hükmedecek olsaydık bu hükümleri bize bırakılsaydı biz kafir derdik. Şirk koşuyor derdik. Ama Allah Azze ve Celle bunu demiyor bak. Yani hangi amellere, hangi amellere küfür diyorsak, hangilerine küfür değil diyorsak bu mutlaka kitap ve sünnetin naslarına dayalı olmalı. Şimdi Allah Azze ve Celle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyor. Söz sahibini buluyor mu? Yahudiler de buluyor, değil mi? Evet. Onlar da nasıl buluyor ama inkarla birlikte ve Yahud e, Allah'ın indirdiğini tahrif etmekle, düzeyde. ters düz etmekle. Onlar bu hükmü biliyorlardı, evet. uyguluyorlardı ama işlerinden soylu birisi bunu yapınca evet. ne yaptılar? Evet. Ters düz. Ters düz etti. Evet. Anlaşılsın. Motoru motor. patlatmıyor. Yürü inşallah. Güzel inşallah. Hoş. Allah'ın izafı. Evet. Evet. Evet. Burada şöyle bir şey var. Şerif bir devlet var. Evet. Kadı hüküm verken nefsin oydu. veya rüşvet aldı veya kadının sözüyle korktu. Yani oradaki e, suç işleyenin ağır yani kabilesi düştüydü ve yani çekindi. Ona şeriatın hükmünü uygulamadı o an korkusundan veya aldığı rüşvetten veya yanaşmaktan dolayı o an hükmü değiştirdi. Bunu İslam, İslam devletinde yapsa nasıl olacak? Ha, İslam devletinde. Cevap vermem. Müsaade. Evet, cevap ver. Olsun Soruyu bitirsem, olur mu? Olsun da bakalım. Tamam. Kur devleti bakalım tamam. Ben, bir sene abi. Olsun da bakalım. Tamam abi kısa. soru da bakalım. Cevaplamazsın. Kıstas yapacağım buradan bir kıstas. Onu söyle ne söylüyorum. Devletir Kur, kıstas ya. Şöyle soralım o zaman, vazgeç tamam. Şey gelirse böyle bir şey olursa biz onun zulüm olduğunu falan biliyoruz inşallah. Şunu diyelim. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyetinde ve bütün kanunların Allah'a muhalefet olduğu bir yerde. Evet. Biz baştaki yine mahkemeden hakimlerin. İbn-i Abbas radiyalların sözüne raci eder ve oradaki Allah'a savaş açmış bir merciyi sahabelere haskılanan şerî ahkamına Sen kıspas demir, ederse... O Değil zaman bunun... Yani insanlar böyle anlıyor. Şimdi buna ben dikkat için söylüyorum. Mevcut şu an sistemin hükümleriyle bu olur mu? Şu anki e, hakimler zalim şimdi mi? Madem, madem böyle mi? bir kıstas yapılır, şimdi, şimdi düşünelim. Bu mevcut, like demokratik, <gülüyor> neyse bu <gülüyor> sistem yöneticileri, hakimleri, savcıları nasıl hükmediyor? Genelde beşer kanları Beşer kanı koyuyor. Allah'a nispet ediyorlar mı? Nasıl yani? Ya Koydukları. bizim diyor. Allah'a nispet diyor. etmiyorlar değil Biz mi? Biz koyuyoruz diyor. Peki Yahudiler nasıl yapıyordu? Ya diyor Allah'a Allah nispet, Allah <gülüyor> nispet ediyorlar. Allah'a nispet yani Allah'ın yani, yani Allah Allah şey dinindeki hüküm budur diyor. <gülüyor> Settem, taraf diyor biz Allah'ın dinindeki yani. hüküm tanımıyoruz diyor. Bu bizim hükmümüz budur diyor. Şu şimdi bak şimdi. onlar Allah'ın hükmünü da kendileri küfre girer ayrı mesele. Allah'ın hükmünü tanımamak zaten ha. ayrı bir küfür. Ha. Biz oradan bahsetmiyoruz. Ama şu hüküm meselesinde bir kere ha. Ayette, ha. ayette ayette analiz ha, ediyoruz. Kafirler ha. denilen kimseler nasıl bir inkar içerisinde nasıl bir hükmetmeme içerisinde katıra niye bindirdiler? Allah'ın ayetini tahrip ettiler. Ters ettiler. Allah'ın ayeti dediler ama ona yani Allah'ın Allah hükmü dediler. Onlar şeriat hükmeden bir topluluktu zaten. Kendi şeriatlarını tahrip ederekten o hükmü. Ne eder. fark eder? Şu anlar ki zaten şeriat tanımıyorlar. Zaten bunlar baştan kısırtıyorlar. İki, bir de bunların ekstra kalmeler zaten başı sonu. bu üçün. kardeşin demokrasiyi kabul et değil mi zaten? Yo, yok yok. Şimdi soru sorulurken Başında toplum bulanmıyor. Başında diğer Müslümanlık darında davranmıyorsunuz. Yok, Sen demokrasiyi şey mi kabul ediyorsun? Ben demokrasiye şey küfür olduğuna inanıyorum. Yani onların avukatını mı yaptınız? Ben anlaşılması için açıklıyorum. Yani biz açık. anlaşılmayacak noktaya mı değin? O zaman şöyle düşünüyorum. Son sonra... sonra... Valla şu anki mahkemenin hakimlerin ve hükümlerin büyük küfür mü yoksa dur, M dur ya bunun bir küfür mü? Şimdi biz bir kere Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeni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 Şu sen Türk mahkemelerinde Allah'a şey nispet Bir saniye. Hükme Allah'a nispet etmiyor. Yani mevcut mevcut diyor. hükümlerde Allah'a nispet diyor. etmiyor. Dur bizim bir diyor. Üstün. Şey. anlatılanı dinle, soru hazırla. Tamam. Beyninde boşluk oluşur. Soru tamam. hazırlarsan beynin dolar almaz. Tamam. Bak şimdi kardeşin. Şey. Anla. Allah'a nispet etme yok. Yani yapılan hüküm bu Allah'ın hükmüdür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 Sizden bir münker göre ona eliyle karşı çıksın. Değil mi? He. Gücü yetmiyorsa, diliyle karşı çıksın. Buna da gücü yetmiyorsa... Buğz Kalbiyle buzetsin. Bundan öte iman var mı? Yok. Peki, Yok. içki içen bir insan Yok. eliyle karşı çıkıyor mu? Yok. Diliyle karşı çıkıyor mu? Ha, kendi içtiğine. Kendi içtiğine. Şu an yönde çıkmıyor. Kalbi, kalbiyle durumu nasıl zevk alıyor içki içmekte? <gülüyor> Olabilir, bilmiyorum. Biz içki Burası. için niye tekfir etmiyoruz? İslam tekfir etmeyeceği tekfir etmiyoruz. Aferin ha. İşte mesele bundan ibaret. E bu getir odunu. <gülüyor> tamam. Ancak şunu anlayın. Allah, bizi her zaman gören o Allah biliyor ki Allah'ın dinden bu kadar açıkça bir savaş açılmış ve şeriatı ayaklar altına alınmışken ve bütün hakimler şu an apaçık kemalizm dinini yayarken biz ya bu hakimler içerisinde mübahitler mi arıyoruz? Şimdi bir de şu var. Öyle bir şey Biz değil mi? Allah'tan korkarım. Yani. Bak abi, Bak. İyi anlayın. Ben sorumu toplum anlayacağı için. Bizim söylediklerimizde tamam. bir kere şu Şimdi. sözü asla çıkaramazsın. Çünkü biz ne diyoruz? Bunun iki tane yolu var. Yani iki ha. tane sonucu var. Ya büyük küfür ya küçük küfür. Küçük küfür muahitler mi demek? Yok değil. Evet. Anlayamadığın yani. noktaları sor. Tamam. Ha. Şimdi Türkiye'deki bu mahkemeler hepsi büyük küfür. Gavur, Küçük de kurtul. Hepsi gavur, gavur. Ya. Zaten onu biz söylüyoruz. Şimdi, ya. burada biz ya işte al, helal kıldı, yok haram kıldı, bizi ilgilendirmiyor. Biz zahir hükmeleriz. Ömer Adi Han ne diyor? Artık peygamber ölmüştür, artık bize asıl ben, zahir asıl olmuştur. Ben az önce, az dur, önce... Dur, oraya bak, kaçırma, ne dedi? Artık ben, zahir tamam. ortaya çıkmıştı Biz zahir hükmeleriz. Bunlar tamam işte. zahir hükmeler. Tamam. Sahabe Surtur. gibi mi yaşıyorsun sen? Sahabenin birbirine uyardığı gibi mi? Şimdi ben, o onu sahabeyi takip sah ettim inşallah. Ben niye çalışıyorum? Burada şu niye de ben anladım. Git. Şimdi git, git, git, git. E, az git. önce mesela bu münkere karşı çıkma hadisesini <gülüyor> zikrettiğimde bu meselenin anlaşılması için evet. zikrettim. Orada onu zikrettim. Biz bir münkerin karşısında <gülüyor> diyelim bir meyhane. <gülüyor> içki içmeyen birisi meyhanede seyretmek için geldi onları.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 İçki içeni tekfir eder miyiz, etmez miyiz? Etmiyoruz. Müslümanlık Niye etmiyoruz? içki içerse tekfir etmiyoruz. Niye etmiyoruz? Zahire göre hükmetmen gerekmiyor mu? Zahiren onun küfürünü göstermemeli yok. İşte bak o bu söylediğim hadis mi? onun zahirine göre küfürünü gerektiriyor. Yok gerektirmiyor. İmanı nefretmeni gerektiriyor ondan. Sen Onun kalbinde bir, senin yorumu alınmaz. Ha. İki, Biz şimdi o kişinin bunları, de içki içmesin, razı olduğunu göstermesin. Yani. Ben adam içiyor, kendini gınıyor. Allah diyor bazen belamı versin ben buna nereden ulaştım Ya adam zevk ve yani, iste bile biz tekvür edemeyiz. Yani, edemeyiz de yani zaten onu da getiremeyiz. Yani, bunu da getiremeyiz. Zaten. Müslüm, Müslüm şu an bak içki e, içen Yani Allah kahretsin ben bunu içiyorum. İçmem gerekir diyor değil mi? Şimdi e, bir mükeri gördüğünüzde onu elinle düzeltin değil mi? De düzeltin. E, bunu da yapamıyorsan kalbiyle buğz ediliyor değil mi? Yani, işte. e, e, şu an bu konuda kalbiyle buğz insanlar var mı yok mu? Var. Var, Nereden biliyor? biliyoruz? Var. Zahirde gözükmüyor ama. He, var da biz de hep görmüyoruz. Yani de biz de He. görüyor değil mi? He. Veyahut da şimdi bu sistemin içerisinde tam görevi olan kişiler He. Allah hükmüne hükmetmediği halde. He. Tamam mı? Yani bunun Allah hükmüne olduğunu söylemiyor. Bu beşerli bir sistem olduğu söylüyor. He. Kalbiyle rahatsız duyuyor. E bu kişi iman dairesi çözme olmaz mı? He. Birini İslam tekfir etmezken diyen İslam tekfir ediyor. O benim değil Allah'ın. <gülüyor> bildirdiği bir iş. İspatlaman ispatlaman gerekir. Ispatlarım. Bismillah. İçki noktasında İslam içeni tekfir etmemiştir. Varsa deliniz getirin. Ancak hüküm noktasında İslam apaçık tekfir etmiştir. Kimi? Allah'ın hükmünü kaldırıp, onu hiçe sayıp, onun dışındaki hükümleri insanlar uygulanlarla etmiştir. Delil. Yani... Adam Allah'ın dinini kaldırmış, şeriatını kaldırmış. Yani şimdi şimdi e bak akıl yürütme olursa, ben de akıl yürütürüm, sen de akıl yürütürsün. Biz toslaşmaya evet, devam edelim. Ama delil, <gülüyor> delil, delil getirdiğin zaman ne sen karşı çıkabilirsin ne ben karşı çıkabilirim. Mahim'de az önce okuduğumuz ayetlerle birlikte, Yusuf Suresi 40. ayetle birlikte Yaratan da Allah'tır, hüküm koyanlar Allah'tır. Bütün bunlar ve bunu hakikaten alimlerin hüküm ile. Biz bugün Peki, bir sistem içerisinde... Peki icması delil midir değil midir? Delilmiş Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmek küfür müdür değil midir? Allah'ın indirdiğiyle mi? hükmetmeyi terk etmek. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmek küfür müdür değil midir? Sağ olun. Bu şerî mahkeme getir. Şerî mahkemede eğer az önce dedik ya bir şeyden dolayı bunu yapmışsa büyük küfür ben, ben İslam'daki Hı -hı. hükmü öğrenmek istiyorum. Evet. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmek küfür müdür değil Hı -hı. midir? Hı -hı. Allah'ın izniyle hükmet Mekke'nin takyenlisidir. Yani küfür mü diyorsun? Küfür. Allah'ın izniyle hükmet Mekke. Sahabenin icması delil dedik. Delil. Ebu Hürer radiyallahu anh tengen rivette ne diyor? Biz diyor namazın terki dışında hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdik. Çok kolay diyor Allah'ın. Nasıl anlamamız <gülüyor> lazım bu icmala bu? Şöyle yapsak. Evet. Yani Allah bizleri halkla buluştursun. Amin. İstersen burada noktalar. Yani. Tamam. Biraz daha ben ileriye canım. gittiğimizde tamam. zannedersem kalpler dönecek. İnşallah kalp dönmez abi de. Şöyle. Buradadır tamam. lan. Tamam. Sabahtan ya beri konuşuyor lan. Üçüzden... Ya bir hüküm meselesinde. Abi, biz şunu anlayamadık. Şuraya geliyorum yumurta satayım. Bir tane yumurta getirip de alacağım. Tereyağden gidin miyim? Abi şunluğum istiyor. Kalbimiz yumuşat. Belki e. lafını tamam. dinlerdik. Tamam İnşallah evet. Ama şu var, şu an mevcudu sistemin küfründen şüphemiz mi bahtı var? Değil. Veya yönetimin sistemi ya ve hükmü neresi? Yani? Biz ilk önce İslam'daki hükmü tespit ederiz. Ondan sonra buna uyanı alırız, uymayanı atarız. Tamam, ne dersin? Tebessüm etsin. Tamam, tebessüm etsin. <gülüyor> Ama bugün akbaçık Allah'ın izniyle savaşıran bu sistem mi? Tebessüm et. Misin? Tebessüm et. Yani, veya bu hükümler mi İslam'da? Ne dersin tebessüm et? Hocam bugün adam bir anı kabirin karşında duruyor. duruyor bu küfür değil mi? Ben onu soruyorum. Tebessüm et. Tebessüm et. Yani ya neyle? Ama bunu söylemek Hayvergen lazım. Haydar geldi valla. Gelsin. <Abo>. Hüseyin abi. <gülüyor> bu da de demirli başladı. üstelik. O benim abi. Ancak şunu anlayalım. Ben çünkü insana bu saftır. İnsanlar bunu ne yaptı biliyor musunuz? Aldı bunu Allah'ın şer'i <gülüyor> ahtamı <kim> gibi <gülüyor> gösterdi. Yok sen mahkemeye giden evet, kişi evet. haramlık, helallik meselesi olmadığı zaman, farklı bakılır. <gülüyor> alimler der ki helal, haram, haram elatılmadıkça kişi küre satmaz. <gülüyor> Şimdi bu mesele ayrı da ama burada şeriatın ilbası, küfrün hakimiyetini sağlayan bu insanlar biz İslam safından göreceğiz? Öyle diyen mi oldu? Bu şey? Yok. Ama burada bu soruda böyle anlaşılır. Buna dikkat etmek lazım. Böyle soru cevap giderse bu mesele anlaşılır. Kardeşim aslında çok güzel meselelere girdi. Delirse çok delil getirdi. Tarih ise girdi. Kelimeyse tanımına girdi. Ama şunu diyebilirsin. Ebu Muaz hocam, anlattıklarım her ne kadar sana göre doğruysa ben de bunun böyle doğru olduğunu anladım. Tekrar ben bir kontrol edeyim. Ama sen de benim anlattıklarımı yapana at. Sen de bunları kontrol et. Allah ikimiz de hakta buluşmaya razı olsun, evet. evet. evet. evet. evet. böyle diyelim kapatalım. Olmaz mı? Olur inşallah. Müslüm kardeşinin kitap tavsiyenin, hmm. Ebu Muhammed Maktisinin 30 vesairesi var. Hmm. İnşallah onu hmm. okursa bu sorularına cevap bulacağını yani. evet. mı dilerim? İnşallah. Damarlarında asir, zehir durasın mı? Gel ben sana serim bakayım <Gülüyor> bana. Abi ben açıyorum, vahyeyi şu zaman kapatalım. Gel, Müslüm kardeşi iyan diyorum. Sene 89 2000. Tabi üç senedir. Senin adı neydi kardeşin? Benim mu? Evet. Yaşar. Yaşar. Kaç kişi oldu aileden de sonra Yaşar şey de, mı? Üçüncü söz müyüm çocuğum? Teğin adı. Yok bir antep sporda bir Yaşar abi bir ne var Bizim orada Yaşar, İndat, yeter isimler yani, bizde de da aynı. Kız çok, oldum yeter. Hı, erkek çok oldum imdat diye <gülüyor> <yapalım>. başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Senin gülüyor> de soruların varsa sor edeyim abi şey. Ne ben sadece yani üstüm kardeşiyim bir tahtan ders yap. Onun tahtı. Yok sadece okuyucu mu hocam ben sadece anlamalıyım. Ne kadar az da ne kadar hepimiz iyi dinle. Şeyin hocam. Evet. Tahtım var İyiyim lan? Peki, süpür. Süpür. Yok hocam. Londra baskısını mı okudun? Yok hocam, Türkçe baskısını. Tamam, <gülüyor> Türkçe. Ben bilmiyorum Londra'da nasıl baskısını, burada, el burada de. nasıl baskısını. Elharid'i mi? Ben sadece canlılar için hocam. Ben Basılmadan önce ben onun müsveddilerini okumuştum. L ben Londra baskısını okumuştum. <gülüyor> o bu kardeşine. Kardeşin değil mi? Kardeşimiz. Kardeşimiz hocam, bizim tamam, işlemimiz. Sen kardeşim ne yapmıştın? Maşallah. İnşallah. <gülüyor> Zahiren Müslüman kardeşim. Ben nasıl kaptım <gülüyor> <İyi dinleyip çıkaramadım. gülüyor> <gülüyor> ya? sadece burada Orada ihtilaf iht olmadığını söylüyor <gülüyor> da ben onun için hani kardeş biraz bu büyük şuradan küçük şuradan bahsetti. Şiddet <gülüyor> sıkıntı. sıkıntı. sıkıntı. sıkıntı. sıkıntı. sıkıntı. Hocam ama Var. bu kitaptan ders yapılıyor. Antep kim yaptı? De... Aşağı cemaatle de yapılıyor da Muhammed hmm, Tanrı'nın. Bitirdik oğlum sen. O anında kim getirdi? Murak <gülüyor> <Veyri>. Gezer'in. Neydi? Gezer'in. <gülüyor> bunu, bunu bu getirme. Elfat İstesi'nden indirildi. Veyri. Hocam kim? Murak Gezer'inleri tanıyor musunuz? Murak Gezer'inleri size. O kitap tercüme edilmeden önce ben gördüm. Basılmadan önce de Müsad Devrem'i ve onlarla daha basılmadan tartıştığım için ödeklendiler. Murat Gezenlerle de falan onun alakası yok. Baha bir kardeşimiz vardı. Allah kendisine rahmet etsin yaşıyorsa. Allah yardımcısı olsun. Usama Bin Laden'ın Türkiye'ye gönderdiği eğitim için veyahut da zemin için gönderdiği insanlardan bir tanesiymiş. Biz daha sonra özgürlük. Sorgularda özgürlük. Neyse. Yolunlar